Greenpeace ABD Okyanus kampanyacısı John Hoke var Louisiana Büyük Adadan bildiriyor. Büyük Ada Körfez'deki çevre felaketinde maalesef ağır yağlı olarak sınıflandırılan bölgelerden biri. BP'nin örtbas etme çabalarına rağmen burada delil topluyoruz. Tüm bir gelgit düzüğünde on binlerce ölü pavurya gördük. Biliyorum tarihimizin en büyük çevre felaketini yaşarken sadece pavurya'ların ölmesini bahsetmek biraz garip gelebilir. Bu felaket deniz kuşları, kaplumbağalar, hatta balinalar gibi pek çok türün ölmesine yol açıyor. Birkaç ölü pavuryayı kim ne yapsın diye düşünebilirsiniz. Problem her şeyin birbiriyle bağlantılı olmasında. Pavuryalar kumun içinde yaşar. Dipte petrol biriktikçe pavuryaların kabuğu da dolmaya başlar. Yani pavuryalar ölüyorsa şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kumun üstü tamamen petrol ile kaplanmış durumda ve burada bakteriler dışında hiçbir canlı yaşayamaz. Tabi bununla bitmiyor. Nurse köpek balıkları, dil balığı ve diğer dip balıkları gibi kaşık gaga ve ak balıkçıl gibi deniz kuşları da pavurya ile beslenir. Bu canlılar ya petrollü pavuryaları yiyip petrollü kimyasallarla zehirlenirler veya felaketten dolayı başka hiçbir yiyecek kalmadığı için aç kalırlar. Yani anlayacağınız pavuryaların ölümü sadece pavurya ile bitmiyor. İngiliz Sunday Times gazetesinin yaptığı bir araştırma Japonya'nın 24 yıldır Yasak olan balina avcılığının desteklenmesi için 6 ülkede çeşitli rüşvetler verdiğini ortaya çıkardı. Gizli yapılan bu araştırma 6 ülkenin yetkililerinin Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'nda oylarını Japonya'nın isteği doğrultusunda kullanmayı planladığını gösterdi. Nakit para ve fahişelerle 6 ülkeyi balina avcılığını desteklemeleri konusunda ikna etmeye çalışan Japonya bu iddiaları yalanladı. Ancak Sunday Times ellerindeki belgelerin olayın doğruluğunu ispatladığını yazdı. Gazete, Saint Kitts ve Nevis, Marshall Adaları, Kiribati, Grenada, Gine Cumhuriyeti ve Fildişi Sahili'nin temsilcilerinin Japonya ile rüşvet görüşmesi yaptığını belirtti. İşte bu ortamda Greenpeace, Tokyo ikilisi okyanuslar ve balinalar için mücadele veren onurlu insanlar olarak adalet istiyor. Kirlenen sadece okyanuslar değil. Her türlü kirlilikle mücadele eden Greenpeace eylemcilerine adalet. Cumartesi günü dünya çıplak bisikletle binme etkinliği kapsamında Meksiko City, Londra ve Amsterdam'da çıplak halde bisiklet süren aktivistler hem bisikletli yaşama hem de hayvan haklarına dikkat çekti. Üç ayrı şehirde aynı anda yapılan etkinliğin katılımcıları üzerlerine kıyafetleri yerine renkli boyalarla yazılmış sloganlar giydi. Bir kısmı vücudunu boyayarak kedi, Fil, kuş, domuz kılığına giren aktivistler vücutlarında çıplak doğduk, beni yeme, vücuduma ihtiyacım var, BP bizi öldürüyor gibi sloganlar taşıdı. Cumartesi günü protesto hayvan haklarına dikkat çekmenin yanı sıra dünyanın en kalabalık ve en kirli kentlerinde çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olarak bisikleti yaygınlaştırmayı hedefliyordu. Petrol, otomobiller ve kirli fosil enerji gibi doğaya zarar veren her tür şey protestocuların hedefiydi. Üç şehirde de bisikletli eylem en işlek cadde ve meydanlardan geçilerek yapıldı. Trafik ve petrol tüketimi durduruldu. Gemlik körfezinde deniz geniş kahverengi şeritlerinin oluşması balıkçıları ve halkı endişelendiriyor. Gemlik Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Davarel yaptığı açıklamada denizin renginde endişe verici değişiklikler meydana geldiğini söyledi. Dalar El, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde renk değişimlerinin üreme döneminde olan midyelerden ve diğer canlı türlerin çoğalmasına kaynaklanabileceğini öğrendik. Mayıs ve Haziran ayları midyelerin üreme dönemidir. Ayrıca Ayk denilen tek hücreli canlıların ani çoğalmasında etkili olduğunu belirtiliyor, dedi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ise denizdeki bu durumun sudaki fitoplankton denilen organizmaların renk değiştirmesiyle ilgili olabileceğini belirterek bu renk, Geçen hafta domates rengindeydi. İzmet Körfezi'nde ve adalar açıklarında görüldü. Buna Red Tide deniyor. Sebebi kara kökenli kirlenmedir ve bunun sonucunda denizde çözülmüş oksijen azalmasıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Güney Kore ziyaretinde nükleer enerji alanında işbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı. Gül, enerji alanındaki anlaşmaların bununla sınırlı kalmayacağını belirtti. Kasım ayında G20 zürvesi, Kore'de yapılacak ve Başbakan Erdoğan ile birlikte hükümetler arası bir protokol daha imzalanacak. Cumhurbaşkanı Gül, Güney Kore ile nükleer enerji işbirliğine önem verdiklerini söyledi. Türkiye'nin Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi olduğunu, gelecek yıllarda enerjiye büyük ihtiyaç olacağını anlatan Gül... ...şu anda mevcut kapasitemiz yeterli değil. Türkiye'de Güney Kore gibi enerjide maalesef dışa bağımlı ülke. Nükleer enerji bizim için kaçınılmaz. Sinop'ta kurulacak nükleer santrali ile Güney Kore ile işbirliğine çok önem veriyoruz... Bundan sonra detaylara girilecek ve umuyorum ki iki ülke bu alanda güzel bir örnek verecek dedi. Buna karşılık Greenpeace birileri bize sanki başka bir seçeneğimiz yokmuş gibi tekrar tekrar nükleer enerjiyi sanki yeni, güvenli ve temiz bir enerji kaynağı olarak tanıtmaya çalışıyor. Oysa biz biliyoruz ki nükleer enerji güvenlik açıklarından atık sorununa artan maliyet ve inşaat sürelerine kadar pek çok konuda harcanan milyarlarca dolara rağmen dünyanın en kirli ve en riskli enerji kaynağı. Pek yakında Ruslarla yapılan nükleer anlaşmayı gündemine alacak milletvekillerine geç olmadan siz de greenpeace.org adresinde mektup yollayabilir. Ülkenin bu hatalara düşmemesi için harekete hemen şimdi geçebilirsiniz. Nükleer kabustan uzak, yeşil ve barış dolu bir gelecek için sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği